Rıfk, Yumuşaklık, Murat Müslihan, Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bundan iki sayı önce, İslam'da güzel ahlakın önemini ve faziletini yazmaya çalışmış, güzel ahlaka ve çeşitlerini, bir sonraki sayımızda yazacağımızı belirtmiştik. Araya özel sayının girmesinden ötürü, konumuza ara vermek zorunda kalmıştık. Bu aydan itibaren, kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Güzel ahlak, Vahye dayalı olan ahlaktır. Güzel ahlak peygamberimizin üzerinde olduğu ve sahabesini de üzerine yetiştirdiği ahlaktır. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayet. Resulullah'ın nasıl bir ahlaka sahip olduğunu soran Urve bin Hişama, Ayşe radıyallahu anha şöyle cevap vermiştir: Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Müslim. Kişinin ahlakını nefsinin isteklerine veya içinde olduğu bozuk topluma göre belirlememesi gerekir. Bu ikisine göre belirlerse güzel ahlak sahibi olması mümkün değildir. Örneğin nefis takdir edilmeyi severken kınanmayı, eleştirilmeyi sevmez. Sevmediği için kınanacağı zaman yalana başvurmak ister. Eğer kişi burada nefsinin isteğine göre hareket ederse, güzel ahlak sahibi olamayacağı gibi, bir de kötü ahlak olan yalan onda vasıf haline gelir. Veya toplumu düşünün. İnsanlık şu an her yönden zinaya teşvik ediliyor. Eğer kişi toplum buna teşvik ediyor ve insanların geneli de bunu yapıyor diye zina ederse, güzel ahlak olan iffeti kaybeder. Kişi ancak Kur'an'ın istediği ahlakla ahlaklanırsa, güzel ahlak sahibi olabilir. Bunun olabilmesi için, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen güzel ahlak çeşitlerini bilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim, bize güzel ahlakı öğretirken, farklı metotlar izler. Bazen onu emreder, bazen yapmayanları kınar, bazen de örnek olan insanların hayatlarını beyan ederek teşvik eder. Bu ay güzel ahlak çeşitlerinden ilkini yazmaya çalışacağız inşallah. O da yumuşaklılıktır. Yumuşaklık, peygamberin ahlakıdır. Peygamberler en güzel ahlakla ahlaklanmışlardır. Zaten Allah da subhanehu ve teâlâ, insanlara örnek olacakları için güzel ahlak sahibi olan kimseleri peygamber olarak seçmiştir. Örnek olacak olanların kötü ahlak sahibi olmaları düşünülemez. Peygamberlerde var olan ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in farklı farklı yerlerinde zikrettiği ahlaklardan bir tanesi yumuşak huyluluktur. Allah Subhanehu ve Teala İbrahim'den aleyhisselam bahsederken şöyle diyor: Çünkü İbrahim gerçekten yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini tamamen Allah'a vermiş bir kimseydi. Hud suresi 75. ayet. Şuayb'ın aleyhisselam kalmi onun için şöyle diyor. Şüphesiz sen yumuşak huylu ve aklı başında olan bir kimsesin. Hud suresi 87. ayet. Yahya aleyhisselam içinse, Allah Subhanahu ve teâlâ şöyle diyor. Katımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. Meryem suresi 13. ayet. Bu ve benzeri ayetler, yumuşaklığın peygamberlerin ahlakı olduğuna işaret eder. Peygamberlerin ahlakı olarak zikredilen bu ahlakın bizde de olması gerekir. Ve eğer bu ahlak peygamberlerin ahlakı ise mutlaka bunun bazı faydaları vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır. Yumuşak huyluluk, birliği ve beraberliği sağlar. Allah ve Resulü Müslümanlara cemaatleşmelerini, ve bir emir altında toplanmalarını emretmiş, tefrikayı ve parçalanmayı yasaklamıştır. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Ali İmran suresi 102. ayet. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Böyleleri için büyük bir azap vardır. Ali İmran suresi 105. ayet. Cemaate sarılın. Ayrılıktan sakının, çünkü şeytan tek başına kalanla beraberdir. İki kişidense daha uzaktır. Kim cennetin geniş yerini istiyorsa, cemaatten ayrılmasın. İmam Ahmet İslam, cemaatleşmeyi emredip gerisini bize bırakmamıştır. Bilakis cemaatin devamlılığı için gerekli olan şeyleri de bize öğretmiştir. Ta ki cemaatleşme olduktan sonra parçalanma olmasın. İslam'ın birlikteliğin devamı için bize öğrettiği şeylerden bir tanesi de emirin yumuşak huylu olmasıdır. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmetinden ötürü sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Ali İmran suresi 159. ayet. Ayetten açık bir şekilde anlaşılıyor ki peygamberimiz Aleyhisselam İnsanları etrafına yumuşaklığıyla toplamıştır. İnsanlar katı, kırıcı bir insanı peygamber bile olsa terk ederler. Eğer biz de insanları etrafımıza toplayıp onları İslam üzerine eğitmek istiyorsak yumuşak huylu olmamız gerekir. Ani müdahaleler veya sert tepkiler sadece insanların bizden nefret etmelerine ve uzaklaşmalarına sebebiyet verir. Davette ve nasihatte yumuşaklık çok etkilidir. Bir müşriğe davet ederken veya kardeşimize yaptığı bir hatadan ötürü nasihat ederken başarılı olmanın bir yolu da yumuşaklıktan geçmektedir. Yumuşaklık insanların gönüllerine daha çok tesir eder ve genel olarak daha faydalı neticeler doğurmaktadır. Sertlik ve kabalıksa karşıdakinin hatasını kabul etmemesine ve bizimle didişmesine sebep olur. Teala şöyle buyuruyor: İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o haddini aşmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. Taha suresi 43 ve 44. ayetler. Düşünün. Firavun gibi ilahlık iddiasında bulunan, her daim insanlara zulmeden bir insana dahi Allah subhanehu ve teala yumuşaklıkla davet yapılmasını emretmiştir. Çünkü ancak yumuşaklık onun peygamberlerin davetini anlamasına ve öğüt almasına sebep olur. Firavun'a gidip, sen kafirsin, zalimsin, yalancısın, cehenneme gideceksin deseler, Firavun da kendisini savunup, siz bozguncusunuz, toplumu bölmek istiyorsunuz der. Bu şekildeki bir davet metoduyla hiçbir fayda elde edilemez. Başka bir ayette ise Allah subhanehu ve Teala şöyle diyor. Firavun'a git. Çünkü o pek azmıştır. Ona de ki, sen arınmak istiyor musun? İster misin ki sana Rabbine giden yolu göstereyim de korkasın? Naziyat Suresi 17 ve 19. Ayetler Soru sorarak yapılan bu davet, son derece yumuşak, nazik ve muhataba değer veren bir hitap tarzı ile yapılmıştır. Bu ayet bize davette yumuşak ve güzel konuşmamız gerektiğini gösterir. Aynısını Allah subhanehu ve Teala peygambere de aleyhisselam emretmiştir. Sen insanları Allah yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle davet et. Nahl suresi 125. ayet. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle kendisi arasında düşmanlık olan kimse sanki candan bir dost gibi olu verir. Fussilet Suresi 19. Ayet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 23 yıl yaklaşan peygamberlik hayatı boyunca, insanları dalaletten hidayete, küfürden imana çağırırken, insanlara son derece yumuşak davranmış ve en güzel şekilde muamele etmiştir. Peygamber aleyhisselamla, Utbe bin Rebiya arasında geçen diyalog, buna şahitlik eden en güzel örneklerden bir tanesidir. Peygamberimiz, utbeyi sabırla dinliyor. Konuşmasını bitirdikten sonra, Bitirdin mi ya Ebelvelit." velid? Evet deyince, Peygamberimiz ona güzel bir şekilde tebliğ ediyor. Ve utbe, etkilenmiş bir şekilde, müşrik arkadaşlarının yanına gidiyor. Kardeşlerimizi hatalarını düzeltmeleri için nasihat ederken de, bu şekilde olmamız gerekir. Yumuşaklıkla, merhametle, baba şefkatiyle kardeşlerimize yaklaşmamız gerekir. Bağırarak, veya hatasını yüzüne vurarak değil. Düşün kardeşim, bizim bir hatamız olduğunda biri gelse, bize bağırsa veya onu yüzümüze vura vura düzeltmemizi istese, hoşumuza gider mi? Gitmez. Bir de düşün, eğer Allah Subhanahu ve Teala Firavun gibilerine dahi yumuşaklıkla yaklaşılmasını emretmişse, kardeşlerimize daha da yumuşak yaklaşmamız gerekmez mi? Kardeşimize bağırarak veya hatasını yüzüne vurarak, Sadece onların bizi sevmemesine ve bizden nefret etmesine sebep oluruz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bedevinin biri, mescide ihtiyacını giderdi. İnsanlar da onun üzerine yürümek için ayağa kalktılar. Bunun üzerine peygamber, onu bırakın, idrarı üzerine de bir kovası dökün. Sizler kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. Bedevi işini bitirdikten sonra, peygamberimiz ona şöyle diyor. Mescitler bunun için bina edilmemiştir. Mescitler, Kur'an okumak ve Allah'ı zikretmek için bina edilmiştir. Buhari Peygamberimizin bu tavrı, bizim için çok güzel bir örnektir. O insanların hatalı olmalarına rağmen sert, katı bir şekilde müdahale edilmesine müsaade etmiyor. Bedevi işini bitirdikten sonra, güzel bir dille ona, bunun yapılmaması gerektiğini anlatıyor. Son olarak rıfkın, yumuşaklığın faziletiyle ilgili bazı hadisler zikrederek konuyu bitireceğim. Ayşe radiyallahu anha annemizden rivayeten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah refiktir, rıfkı sever. Rıfka verdiği sevabı kabala ve diğer şeylere karşı vermez. Müslim Yine Ayşeden rədiyyallahu anh'a rivayeten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Bir şeyde rıfk yumuşaklık varsa o onu ancak güzelleştirir. Bir şeyden rıfkın kaldırılması da onu ancak çirkinleştirir. Müslim. İbn Abbas'tan rədiyyallahu an rivayeten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdul Kaysoğullarından olan eşşece şöyle demiştir. Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Yumuşaklık ve teenni. Müslim. Celir bin Abdullah'tan rivayeten, Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Rıfktan mahrum olan kişi, hayrın tamamından mahrum olur. Müslim. Rabbim, rıfkı sevdiğin gibi, bize de sevdir ve bizi rıfk sahibi kullarından kıl. Allahümme. Amin. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 13. sayısında yayınlanmıştır.